Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu aleykum, çok kıymetli aziz dinleyicilerim. ahlak muhteşem bir kul, kulluğu zirvede bir resul olan kıymetli incimiz, rehberimiz, mürşidimiz, Hazreti Muhammedimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de mazlum konumuna düşmüştü. Mekkelilerin emin dediği Muhammed aleyh-i Mekkelilerin emanet edecekleri, en kıymetli şeylerini emanet ettikleri, emin, aralarındaki ihtilaflarda hükmüne ittiba ettikleri hakem olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, artık aralarında mağdur durumuna düşmüştü. Medine'ye hicret etmesi icap ediyordu. Eshabını gönderdi, bir baba, bir ebeveyn şefkatiyle. Kur'an'ın ifadesiyle bizlere karşı rauf ve rahim olan kutlu elçi hazret Medine'ye gitmedikçe Mekke'yi terk etmedi. Müşriklerin, kafirlerin, küfrün, şeytanın binbir türlü hilelerle suikast planlarına rağmen ve mekaru ve mekarullah vallahu hayrul makirin. Hile üzerine hile yapanların hilelerini tağrım eden Allah kutlu resulünü korumuş ve onun Medine'ye hicret etmesini ihsan buyurmuştu. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'de yaptığı ilk Sosyal aktivitelerden bir tanesi de önceden kısmen değinmiş olduğum Medine vesikasıydı. Medine vesikası aslında bir anayasa hükmü gibi taşıyordu. Bugün sözüm ona İslami idariye ya da Müslüman çoğunluğa sahip olan ülkeler ki biz Müslüman ülkeler olarak tanımlıyoruz. İdarecilerinin ders çıkarması gereken önemli bir aktivitedir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Medine anayasasıyla yeni bir toplum kurmuştu. Medine'deki farklı sosyal yapıları bir siyasal iktidar etrafında toplamıştı. Yeni devlet mekanizmasında karşılıklı hak ve vazifeler belirlenmiş, geleneksel kabilevi ve kuvvete dayalı ilişkilere de son verilmişti. Müslümanlar açısından meseleye baktığımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini kişiliğine siyasi kimlik de eklenmiş olup, o hem din tebliğcisi hem devlet başkanı ve hem de ordu komutanı olmuştur. Aziz dinleyicilerim, Müslümanlar vesika sayesinde kabul edilen bir madde ile, Mekke'den gelebilecek bir saldırıdan korunmuş oluyorlardı. İlgili madde ile hiçbir Medine'li bir Kureşlinin can ve malını himaye altına almayacaktır hükmü getirilmişti. Bunun yanında dışarıdan Medine'ye yönelik gelebilecek bir saldırıda bütün Medine'liler birlikte karşı koyacaklardı. Bu maddeler Müslümanlar için bir kazanım olmuştu. Böylece bu maddeler sayesinde Müslümanların Medine'de barınma ve Buradaki güvenlikleri teminat altına almış oluyordu. Kur'an'daki hikmet kavramı mübarek hayatında sünnet piratiyle bizlere ihsan olunan kutlu elçimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine vesikasıyla hem devlet başkanı hem de her türlü ihtilaflı konularda toplum katında hakem olarak kabul edilmişti. Güvenliğin yanında Müslümanlar açısından vesikanın bir getirisi de, Müslümanlar için inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanmasıdır. Yani aziz dinleyicilerim, Vesikaya eklenen, Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir şeklindeki hüküm, Müslümanlara, büyük bir rahatlama getiriyordu. Bundan böyle, Müslümanları ibadet konusunda denetleyip sorgulayan bir güç olmayacaktı. Gayrimüslimler açısından mesele değerlendirildiğinde, onlar için de vesikanın önemli ve kazanımlı bir iş olduğunu söylemek mümkündür. Onlar Medine vesikasıyla oluşturulan toplumun asıl üyesi olmuşlardı. Vesikada, hem eşitlik prensibinin benimsenmiş olması hem de hukukun üstünlüğünün kabul edilmiş olması gayrimüslimler açısından da önemli bir gelişmedir. Çünkü ayrımcılığın yapıldığı ve hukukun uygulanmadığı kaotik medine ortamında gayrimüslimlerin de adalete ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaçları vardı. Medine Vesikasıyla insan her şeyin merkezine alınmıştı. Vesika ile farklı ırk, kültür ve dindeki insanların varlığı hem kabul edilmiş hem de buna vesikada yer verilmişti. Medine Vesikası İbn-i Hişam ve Ebu Ubeyd gibi birçok ilk dönem alimlerinin eserlerinde bir bütün olarak nakledilir. Bunun yanında Birçok muhaddis ve muahhar İslam tarihçisi de vesika'yı eserlerine almışlardır. Burada dikkatimizi çeken husus kıymetli dostlar belgenin maddeler halinde aktarılmamasıdır. Bunun dışında vesika bütün kaynaklarda hemen hemen aynı bütünlük içerisinde aktarılır. Örneğin Ebu Ubeyd vesikanın girişindeki besmeleyi aktarmaz ve İbni Şam'ın siresini esas alarak vesikayı şu şekilde aktarmayı tercih ettik. Bismillahirrahmanirrahim.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 teşkil ederler. 3. Kureş'ten olan muhacirler kendi aralarında adet olduğu ve çile kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler ve onlar harp esirlerinin kurtuluş fidyesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet umdelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. 4. Beni aflar, af oğulları, kendi aralarında adet olduğu üzere, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye iştirak edeceklerdir. Ve Müslümanların teşkil ettiği her zümre, harp esirlerinin kurtuluş fidyesini, mü'minler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet umdelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. Benî Harisler, Haris oğulları, kendi aralarında adet olduğu üzere, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin kurtuluş fidyesini, mü'minler arasında iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet umdelerine göre, ödemeye iştirak edeceklerdir. Beni Sa'ideler, Sa'ide oğulları, kendi aralarında adet olduğu vecile evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zümre harp esirlerinin kurtuluş fidyesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet umdelerine göre tediyeye ödemeye iştirak edeceklerdir. Benû Cuşemler Cuşamoğulları kendi aralarında adet olduğu üzere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 önceki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zümre harf esirlerinin kurtuluş fidyesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet umdelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. 10. Benun nebitler nebit oğulları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 kendi aralarında adet olduğu üzere evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her grup, her zümre, harp esirlerinin kurtuluş fidyesini mü'minler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ilke prensiplerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. Mü'minler 12. Madde Mü'minler kendi aralarında, ağır mali mesuliyetler altında bulunan hiç kimseyi bu halde bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyesi veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin mevlası ile onun aleyhine olmak üzere bir anlaşma yapamayacaktır. 13. Takva sahibi müminler kendi aralarında mütevaci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 Ve bir mü'min aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. 15. Madde Allah'ın himaye ve teminatı bir tektir. Mü'minlerin en ehemmiyetsizlerinden birinin tanıdığı himaye, onların hepsi için hüküm ifade eder. Zira mü'minler, diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin kardeşi durumundadırlar. 16. Madde Yahudilerden bize tabi olanlar, zulme uğramaksızın ve onlara karşı olanlarla yardımlaşmaksızın, yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır. 17. Madde Sulh, barış, mü'minler arasında bir tektir. Hiçbir mü'min, Allah yolunda girilen bir harpte, savaşta, diğer mü'minleri hariç tutarak bir sulh, Barış anlaşması akt edemez, uygulayamaz. Bu sulh, barış ancak mü'minler arasında umumiyet ve adalet esasları üzerine yapılacaktır. 18. Madde Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün askeri birlikler birbirleriyle nöbetleşeceklerdir. 19. Madde Mü'minler, birbirlerinin Allah yolunda akan kanlarının İntikamını alacaklardır. 20. Madde takva sahibi mü'minler, en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. 20. Maddenin B bandı Hiçbir müşrik, bir küreşlinin mal ve canını himayesi altına alamaz. Ve hiçbir mü'mine bu hususta engel olamaz. Yani, Kureşliye hücum etmesine mani olamaz. 21. Madde Herhangi bir kimsenin, bir müminin ölümüne sebep olduğu kesin delillerle sabit olur da, öldürülenin velisi, hakkını müdafaa eden rıza göstermezse, kısas hükümlerine tabi olur. Bu halde, bütün müminler ona karşı olurlar. Ancak bunlara, sadece, bu kaidenin tatbiki için hareket etmek doğru olur, helal olur. 22. Madde Bu yazının muhteviyatını kabul eden, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümine, bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak bir yer temin etmesi, helal, doğru değildir. Ona yardım eden veya sığınacak bir yer gösteren, kıyamet günü, Allah'ın lanet ve gazabına uğrayacaktır ki, o zaman artık kendisinden ne bir para ödemesi, ne de bir taviz alınacaktır. 23. madde Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah'a ve elçisi Muhammed'e götürülecektir. 24. madde Yahudiler, müminler gibi Savaş devam ettiği sürece, kendi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. 25. Madde Beni af Yahudileri, af oğulları Yahudileri, müminlerle birlikte bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri de kendilerinedir. Buna gerek köleleri ve gerekse bizzat kendileri, Dahildirler. 25. Maddenin B-Bandı Yalnız kim ki haksız bir fiil uygular, kötülük işler veya bir cürüm ika eder yaparsa, o sadece kendine ve aile efradına zarar vermiş olacaktır. 26. Madde Benun Neccaria Yahudileri, Neccar oğulları Yahudileri de Af oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. 27. madde. Benul Haris Yahudileri de Af oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. 28. madde. Benu Saide Yahudileri de Af oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. 29. madde. Benûcuşem Yahudileri de av oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. 30. madde. Benul Evs Yahudileri de av oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. 31. madde. Benûsalebe Yahudileri de av oğulları Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Yalnız, kim ki haksız bir fiil, kötülük eder veya bir cürüm gerçekleştirirse, o sadece kendini ve aile efradını zarara uğratmış olacaktır. 32. Madde Cefne, salebenin bir koludur. Bu bakımdan, salebeler gibi mülahaza olunacaklardır. 33. Madde benim şu teybe de, Avf oğulları Yahudileri gibi, aynı haklara sahip olacaklardır. Kaidelere muhakkak riayet edecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. Kaidelere muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. 34. madde, Sâlebenin köleleri, bizzat salebeler gibi mülahaza olunacaklardır. Yani düşünülecektir. 35. madde, Yahudilere sığınmış olan kimseler, bizzat Yahudiler gibi mülahaza olunacak, düşünüleceklerdir. 36. Madde Yahudilerden hiçbir kimse, Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere, Hz. Muhammed'in müsaadesi olmadan çıkamayacaktır. 36. Madde B bandı Bir yaralamanın intikamını almak, yasak edilemeyecektir. Muhakkak ki bir kimse, bir adam öldürecek olursa, Neticede kendini ve aile efradını mesuliyet altına sokar. Aksi halde haksızlık olacaktır. Yani bu kaideye riayet etmeyen bir kimse, haksız vaziyette olacaktır. Allah bu yazıya en iyi riayet edenlerle beraberdir. 37. Madde Bir savaş vukuunda Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Muhakkak ki, bu sayfede gösterilen kimselere harp açanlara karşı, onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Onlar arasında hayırgahlık, iyilik ve iyi davranış bulunacaktır. Kaidelere muhakkak riayet edilecektir. Bunlara aykırı hareket olmayacaktır. 37. maddenin B bandı Hiçbir kimse, Müttefiklerine karşı bir cürüm ika edemez. Muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir. 38. Madde Yahudiler, Müslümanlarla birlikte beraberce harp ettikleri müddetçe masrafta bulunacaklardır. 39. Madde Bu sayfenin gösterdiği kimse lehine Yesrib vadisi dahili, cev, haram, mukaddes bir yerdir. 40. Madde Himaye altındaki kimse, bizzat himaye eden kimse gibidir. Ne zulmedilir ve ne de kendisi cürüm ika edecektir. 41. Madde Himaye etme hakkına sahip kimselerin izni müstesna, başkası, yabancı himaye etme hakkına sahip değildir. 42. Madde Bu yazıda gösterilen kimseler arasında, korkulan bütün öldürme, tartışma vakalarının, Allah'a ve Rasulullah Muhammed'e götürülmeleri gerekir. Allah bu sayfaya en kuvvetli ve en iyi riayet edenlerle beraberdir. 43. Madde Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar, himaye altına alınmayacaklardır. 44. Madde Onlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasında, Yesrib'e hücum edeceklere karşı yardımlaşmak esastır. 45. Madde Şayet Yahudiler, Müslümanlar tarafından bir sulh, barış akdetmeye veya bir sulh, barış aktine, iştirake davet olunurlarsa, bunu doğrudan doğruya aktedecekler edecekler veya ona iştirak edeceklerdir. Şayet Yahudiler, Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa, müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır din mevzuunda girilen harp vakkaları müstesnadır. 45. Maddenin B bandı. Her bir zümre, kendilerine ait mıntıkadan, gerek müdafaa ve gerekse sair ihtiyaçlar hususunda mesuldür. 46. Madde. Bu sayfede gösterilen kimseler için ihdas edilen şartlar, aynı şekilde Evs Yahudilerine, yani onların kölelerine ve bizzat şahıslarına bu sayfede gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam bir muhafazakarlık ile tatbik olunur. Kaydelere muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. Ve haksız şekilde kazanç temin edenler sadece kendi nefsine zarar, er, zarar vermiş olurlar. Allah bu sayfede gösterilen, maddelere en doğru ve en mükemmel riayet edenlerle beraberdir. 47. madde. Bu yazı bir haksız fiil, ik veya cürüm işleyen ile ceza arasına engel olarak giremez. Kim bir harbe çıkar, emniyette olur. Veya kim ki Medine'de kalırsa yine emniyet içindedir. Haksız bir fiil ve cürüm ik halleri müstesnadır. Allah ve Resûlullah Muhammed himayelerini bu sayfayı tam bir sadakat ve dikkat içinde muhafaza eden kimseler üzerinde tutacaktır. İbni Şam'ın ikinci cildinin 147 ve 151. maddelerinde Muhammed Hamidullah'ın İslam Anayası Hukuku 96 ve 102. sayfalarında gördüğümüz detaylar üzere. Vesika maddelerinin yorumlanması başlığı altında genel olarak vesikada geçen bazı kapalı ifadeler, Önemli kavram ve mevzulara tekabül eden maddeler ve bu maddelerden çıkarılabilecek prensipleri değerlendirmek uygun olur. Aziz dinleyicilerim, Vesika'nın 21. maddesinde Kim ki bir mümini suçsuz, suçsuz olduğu halde öldürürse, maktulün velisi diyete razı olmadıkça katile kısas uygulanır şeklinde geçen ifadedeki itibat kelimesi, bir kimseyi suçsuz, ve kanını akıtmak haram olduğu halde öldürmek anlamına gelir. Vesika'nın 12. maddesinde geçen müfrahan kelimesi, ağır borç altına giren kimseler için kullanılan bir ifadedir. Vesika'da sık sık geçen bir ifade de, alâ terkibidir. Bu ifadedeki riba kavramı, kan diyeti anlamına gelmektedir. Vesikada üzerinde tartışılan ve açıklığa kavuşturulması gereken bir kapalı kavram da ümmet ifadesidir. Bu kavram vesikada iki defa geçiyor. Buradaki ümmet kavramı Arapçada genel olarak topluluk anlamında. Vesika'daki ümmet bağlamı ve mahiyeti itibariyle düşünüldüğünde bu kavramın siyasi birliğe, siyasal bir topluma ve Müslümanlar ile gayrimüslimlerden oluşan sosyal yapı bütünlüğüne işaret ettiği anlaşılıyor. Kitab-ı Kadimimiz okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek Kur'an'da ise 64 yerde geçen bu kavram genelde insan topluluğu, millet, zaman, önder ve din anlamında kullanılmış. Ali i İmran 104, 110, Araf 38, Hud 48, Enam 38 gibi. Bu kavram daha sonraları ise, Müslümanlardan oluşan insan grubu anlamındaki İslam ümmetine dönüşmüş. Vesikanın 34. maddesinde geçen salebenin mevlaları, bizzat salebe gibi mülaaza olunacaktır ifadesi, bazı kabilelerin Vesikaya katılmalarının direkt değil de müttefik oldukları kabileler vasıtasıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Çünkü bu gelenek Arap toplulumunda geçerli bir kuraldı. Vesikanın 16. maddesi, Vesikaya dahil olan Yahudilerden başka, bu anlaşmaya katılmayan Yahudi kabilelerinin olduğunu ima ediyor. Bu Medine'de küçük ama birçok Yahudi kabilesinin mevcut olduğunu, ve bunların bir bütün olarak hareket etmediklerini gösteriyor. Vesikanın 39. maddesindeki yesribe يَسْرِبَ حَرَامٌ لِأَهْلِ هَذِهِ سَائِفَ ifadesi, Medine şehrinin sınırlarının korunduğu ve burasının sınırlarının çizildiği anlamına gelmekte. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselamın hicretten hemen sonra Medine'nin sınırlarının olduğu yerlere taş diktirmesi şeklindeki uygulamasından da anlıyoruz. Belki de Resulullah Aleyhisselam bunu yapmakla Mekkelilerin Medine topraklarında geçmelerini engellemek istiyordu Allahu alem. Şimdi ise vesikada geçen maddelerin tekabül ettiği kavramların üzerine bakalım. Vesikada mevcut topluluğa üye olanlar ümmet olarak tanımlanmış. Tüm sosyal bloklar arasında eşitlik prensibi benimsenmiş. Ülke ve korunmuş sınır kavramı getirilmiş. Suç ve cezaların ferdiliği felsefesi benimsenmiş. Egemenlik prensibi üzerinde durulmuş. Anayasanın bağlayıcı niteliğine vurgu, vurgu yapılmış. Vesika kendisini bağlayıcılık anlamını veren sayfe ve kitap kavramlarıyla tanıtmış. Vesika ırk, Kültür ve din ayrımını gözetmeyen toplumsal bir projeyi, hukukun üstünlüğü prensibini benimsemiş. Savaşta mali yükümlülükler getirmiş, teşri ve icra selahiyeti belirtmiş, dış münasebetlerin niteliği üzerinde durulmuş. Müslümanlar arasında sosyal yardımlaşma esası getirilmiş, gayrimüslimlere kendi hukuklarına göre hareket etme ve yargılanma hakkı tanımış, Mekke müşriklerine yardım ve onlara himaye yasaklanmış şehir savunmasının ortak harcamayla sağlanması öngörülmüş, herkese inanç hürriyeti hakkı tanınmış, kan diyetlerinin ödenmesinde adalet prensibi getirilmiş. Kısacası, bu maddeler içerikleri itibariyle güncelleştirilirse, bu bağlamda şunlar belirtilebilir. Vesika, geniş tabanlı bir halk meclisi kararı olup, hukukun üstünlüğünü, çoğulcu toplumsal yapıyı, hak ve özgürlükleri, din ve vicdan hürriyetini kapsamakta. Vesika, Medine'deki farklı sosyal grupları teker teker zikretmiş, bunların dini, etnik ve kültürel kimliklerini kabul etmiştir. Medine vesikasına dahil olan diğer önemli bir sosyal grupta, bunu oluşturan müslümanlardı. Müslümanlar sayı itibarıyla azdılar ancak, hepsi bir bütün olarak vesikaya dahil oldular. Müslümanlar da Muhacir ve Ensar ki Ensar'da Evs ve Hazreç'ten oluşuyordu. Vesikanın önemli bir kısmı bu Müslüman grupların birbirleriyle olan ilişkilerini içerir. Bu ilişkileri belirleyen maddeleri şöylece değerlendirebiliriz. Mü'minler birbirlerine karşı düşmanla anlaşma yapmayacaktır. Din için dökülen kanın intikamını mü'minler beraber alacaklardır. Mü'minler, birbirlerini borç içinde bırakmayacaklardır. Hiçbir mü'min tek başına barış yapamayacaktır. Bütün mü'minler, katilin karşısına çıkar ve onu kimse himaye etmez. Mü'min, mü'mine karşı kâfire yardım edemez. Mü'minler, diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin dostudurlar. Mü'minlerin dayanışma ve yardımlaşmaları mecburidir. Mü'minler arasında çıkabilecek saldırılara karşı beraber hareket etmek zorunludur. Harp zamanında müslümanlar tek başlarına harp edemez ve birbirlerinden habersiz sulh yapamazlar. Her müslüman diğerine yardım edecektir. Katile karşı hep beraber olunacak ve kan bedelinde yardım esas olacaktır. Aralarında çıkabilecek suçluyu kendileri cezalandıracaktır. Aziz dinleyicilerim, Müslümanların kendi aralarındaki ilişkileri belirleyen vesikanın ilgili hükümlerine baktığımızda, Müslümanlar arasında dini ve siyasi yapılanmaya dayalı bir hukuki düzenlemenin esas alındığını görmekteyiz. Bu yapıda içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı beraber hareket etme yönündeki ittifak olarak özetlenebilir. Müslümanların ilgili maddelerle daha çok işbirliği savunmasına ağırlık vermeleri, onların içinde bulundukları siyasi ortamın uzantısı olarak düşünülebilir. Bu da bir toplumun oluşturulması ve bu toplumun her türlü saldırılar karşısında durabilmesi için gerekli olan bir önlemdir diyebiliriz. Burada anlaşmaya imza koyan gayrimüslimler için zımmilik kavramını kullanacağız. Medine'de olduğu gibi Müslümanların idaresinde kendi istekleriyle yaşamayı kabul eden ve Müslüman idare tarafından korunan gayrimüslimler için de kullanılır. Kısaca zımmi, bugün azınlık dediğimiz kavramı karşılamaktadır. Aynı sosyal-siyasal organizmaya mensup Müslümanlarla gayrimüslimlerin ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen vesikanın maddeleri ve bu maddelerin içerdiği konular şöyle. Karşılıklı yardımlaşma esas, 44. maddede ifade edildiği gibi. Tarafların çözemedikleri ihtilaflı konular Hz. Peygamber'e götürülecek, madde 23 ve 42'de ifade edildiği gibi. Savaş durumunda her iki taraf beraber hareket edecekler, madde 18, 24, 36 ve 38'de ifade edildiği gibi. Savaşta mali yükümlülükler kabul edilmiştir. Madde 24 ve 37'de ifade edildiği gibi. Beraber yapılacak savaşta herkes kendi masrafını kendisi ödeyecektir. 37. Maddede gördüğümüz gibi. Karşılıklı ilişkilerin niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. Madde 37, 42 ve 44'te. Medinelilerin Mekkeli müşrikleri himayeleri yasaklanmıştır. 22. maddenin B bendinde ifade edildiği gibi. Barış zamanında iki tarafın ilişkilerini düzenleyen temel prensipler kabul edilmiştir. Madde 35, 38, 43 ve 46'da ifade edildiği gibi. Hz. Peygamber'i müsaadesi olmadan gayrimüslimler savaşa çıkamayacaklardır. Madde 36'da ifade edildiği gibi. Taraflardan biri zulme uğrarsa ona diğeri yardım edecektir ki, bu da madde 37'nin B bendinde geçtiği gibi. Kıymetli dinleyicilerim, Müslümanlarla gayrimüslimlerin ilişkilerinin niteliğini belirleyen kanuni düzenlemelere baktığımızda şu gerçeği görüyoruz. Kurulan birlik ve bunu sağlayan ilişkiler daha ziyade siyasidir. Müslümanlarla gayrimüslimlerin ilişkilerine dair dini ve kültürel düzenlemeler ve ilgili diğer prensiplerse, siyasi ve askeri işbirliğini esas alan diğer maddelerin sadece tamamlayıcısı durumundadır. Medine vesikasını Bedir Savaşı'ndan sonra aziz dinleyicilerim, İbni İsak'ın 295. sayfasında gördüğümüz üzere Yahudiler bozdular. Vesikanın yürürlükte bulunduğu ilk aylarda, Müslüman-Yahudi ilişkilerinin oldukça olumlu olduğunu görmekteyiz. Resulullah aleyhissalâtu vesselam Yahudilerin Müslüman olması ve oluşturulan Medine toplumunun zarar görmemesi için, Yahudilerle barış ve güven içinde yaşama gayretindeydi. Yahudiler de ilk başlarda genel olarak, Resûlullah aleyhisselam'ın siyasi gücünden istifade etmek ve Yahudiliğin intişarı için, Peygamberle olumlu ilişkiler kurma gereğini duyuyorlardı. Örneğin Resulullah Aleyhisselam Yahudileri kazanmak için dini konularda tartışmaktan ve tartışmayı doğuracak sorulara cevap vermekten özenle kaçındığı gibi yanından geçen Yahudi cenazesi için ayağa kalkıyor, müşrikleri sokmadığı meşcide Yahudileri alıyor ve Yahudilerin sevgisini kazanmak için onların dini adetlerine uyarak oruç tutuyordu. Yine Hz. Peygamber'in, eğer on Yahudi alim bana inanıp tabi olsaydı, bütün Yahudiler iman ederdi, ifadesini de Buhari Muhacir Ensar bölümü 52. maddede görüyoruz. Peygamber aleyhisselamın Yahudileri kazanma düşüncesi ve beklentisi içinde olduğunun bir parçası olarak düşünebiliriz. Yahudiler de bazı beklentileri sebebiyle Hz. Muhammed aleyhisselamla barış içinde yaşamak istiyorlardı. Hz. Muhammed'in tek tanrılı bir dinin peygamberi olması ve bazı ibadet şekillerinde onlara uyması Yahudileri peygamberi kazanıp ondan istifade etme düşüncesine sevk ediyordu. allah Alem, odur ki Yahudiler menfaatleri icabı ve geleceklerinin güvencesi için Peygamber aleyhisselam ile beraber hareket etme gereği duyuyorlardı. Yahudi-Müslüman ilişkilerinin bozulması ve vesikanın tek taraflı olarak ihlal edilmesinin Bedir Savaşı'ndan sonra başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Müslümanların Bedir'le kazandıkları zafer Yahudileri kıskandırmıştı. Özellikle Hz. Peygamber ve Müslümanlara hakaret eden ve Bedir Savaşı'nın intikamının alınması için, Mekkelileri savaşa kışkırtan Kâb'in Eşref adındaki Yahudi şahir yaptıklarıyla anlaşmayı fiilen bozmuş oluyordu. Bu şahıs Hicri 3. yılda Peygamberin emriyle öldürülmüştü. İbnül ül Esir'in 2. cildinin 99. maddesinde detaylar yazdığı üzere. Ve ilginçtir kardeşlerim biliyorsunuz ben Mekke Medine sürekli gidiyorum. Kuba Mescidi'nin güneyinde kalır bu kişinin yaşadığı yer. Ve hala onun yeri saray olarak durur. Peygamber Aleyhisselam'ın 3,5 metrekarelik evlerden oluşan mescidin yanındaki mütevazi evine karşı Kuba'nın güneyinde onun büyük bir sarayı vardır, şatosu videosunu çekmiş ve internette de yayınlamıştım merak eden arz edip bakabilir dönüp dönüp duruyorsunuz sarayı bitmiyor böyle bir kişi ve anlaşmayı bozduğu için de anlaşmaya ihanet sebebiyle de cezalandırıldı vatan ihanetten Kaptan başka müslümanları hicveden ve öldürülen diğer bir yahudi ileri geleni de ebu afektir o da yine Vakidin'in 1. 192. maddesine gördüğümüz üzere bu Vesika'ya ihanetinden yani anayasa maddesine kasten bile bile düşmanla işbirliği yaparak ihanet etmesi sebebiyle cezalandırılmıştır. Müslüman-Yahudi ilişkilerini geren ve Vesika'nın bozulmasını başlatan diğer bir sebep de kıblenin değişmesidir. Kıble değişimi hicretten 17 veya 18 ay sonra olmuştu. Mescid-i Kıble tem vardır, Medine'de hep ziyaretlerde götürürüz orada. Yahudilerin anlaşma gereği şehrin savunması konusunda Müslümanlarla beraber hareket etmeleri gerektiren bu konuda gereken hassasiyeti göstermemeleri, onların Peygamber aleyhisselamla alay etmeleri, Ka'b bin Eşref'in ölümünün Peygamber aleyhisselamla Yahudileri karşı karşıya getirmesi, Yahudilerin her gün kuvvetlenen İslam ve Müslüman toplumdan hoşlanmamaları gibi sebeplerden ötürü iki tarafın ilişkileri farklı bir mecraya kaymıştı. İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın Hazreti Peygamber devrinde Yahudi meselesi isimli eserinde Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli eserinin 1. cildi 234. sayfasında İbni Şam'ın 3 cildi 51 numara, Vakidin'in 1. cildi 76 numara, İbnül Esir'in 2. cildi 96 numarasında İbni İshak'ın da 295. sayfasında detaylarını arzu eden görecektir. Kıymetli dinleyicilerim Medine sözleşmesini bozan ilk Yahudi kabilesi Kaynukalılardır. Sebebi Kaynuka çarşısındaki Yahudi kuyumcuya giden Müslüman bir kadının bir Yahudinin saldırısına uğramasıdır. Müslüman kadının tesettürüne el uzatan Yahudi, bunu hazmedemeyen genç, asil, delikanlı, yiğit bir Müslüman tarafından öldürülünce, orada bulunan Yahudiler de o Müslüman genç sahabeyi şehit etmişlerdi. Bu olay üzerine peygamber Yahudileri Kaynuka çarşısında toplayıp ''Ey Yahudiler! Kureyş'in başına Bedir savaşında gelen, sizin de başınıza gelmeden Müslüman olunuz. Çünkü siz Tevrat'ta benim gelecek peygamber olduğumu biliyorsunuz.'' dedi. Yahudiler ise ''Ey Muhammed! Mekkelileri yenmen seni aldatmasın. Savaştan anlamayan bir kavme rast geldin. Bu senin için bir şanstı.'' Ama bizimle savaşırsan ne insanlar olduğumuzu o zaman görürsün şeklinde devletin liderine baş kaldırmışlardı. Resulullah aleyhisselam hicri ikinci yılda bu olay ve tartışmalar üzerine Kaynuka oğullarını muhasara altına aldı. Bir gün ansızın geldi. İnlerine kadar da indi. Muhasara iki hafta sürdü. Sonunda Medine münafıklarının reisi ve aynı zamanda aslen Yahudi olan Abdullah bin Söylül'ün ricası üzerine Yahudiler öldürülmedi. Yahudilerin anlaşmayı bozmaları ve Müslüman hanıma yaptıkları, tesettürüne saldırdıkları, sütçü imamın Fransızlara kurşunu sıkmasının sebebinin Müslümanın tesettürüne el uzatması olduğundaki gibi, Arap toplumunun örfüne göre büyük bir suç olduğu gibi İslam örfüne göre de büyük bir suçtu. Bu durumu dikkate aldığımız zaman peygamberin Yahudilere karşı takındığı tavrın sebebini daha iyi anlayabiliyoruz ki peygamber onları yine islah olmaya çağırıyor. Yani direkt onları tavruza geçmiyor. Yahudilerin bu suçlarına rağmen kusurlarını itiraf edip af dilemeye başvurmayıp devletin başına meydan okulmaları bu hadiseye başlarına götürüyor ve bunun üzerine Medine'den Sürülüyorlar kaynoka Yahudileri. Diğer büyük Yahudi olarak Nadiroğulları Yahudileri Medine'deki Yahudiler içerisinde en güçlü olan kabileydi. Resulullah Aleyhisselam bir gün Müslümanlarla Yahudilerin beraber ödemeleri gereken bir diyet parasını almak için Nadiroğullarına gitti. Nadirler bunu fırsat bilip Peygamber Aleyhisselam'ı öldürme teşebbüsünde, suikastında bulundular. İbn-i Şam'ın Siresi'nin 3. cildinin 199. sayfasında geçtiği üzere Bedir savaşından altı ay sonra vuku bulan bu teşebbüs üzerine Peygamber Aleyhisselam Nadir oğullarını muhasara altına aldı. Bu muhasara 15-20 gün kadar sürdü. Nadirler anlaşmaya razı oldular. Karar neticesinde Nadir oğulları Hayber'e göç etmek zorunda kaldılar. Bunlardan kalan mallar ise Muhacirler arasında paylaştırıldı. Nadiroğulları savaşı bir bütün olarak değerlendirildiğinde nadirlerin diyetlerini ödememeleri ve Peygamber aleyhisselamı öldürme teşebbüsünde bulunmaları bu kavmin tek taraflı olarak mevcut anlaşmayı yani Medine anayasasını vesikasını fiilen bozmaları anlamına geliyordu. Onların bu ihanetlerin karşısında katledilmeyip sürgün ile cezalandırılmaları aslında büyük bir af onlar için. Diğer büyük Yahudi kabilesi Kureyza oğulları. Kureyza oğulları ile yapılan savaş Hicretin 5. yılında Zilkade ayında oldu. Sebepse Gatafan kabilesi gibi birçok kabileyi yanına alıp Müslümanları yok etmeyi düşünen Mekke müşriklerine Kureyza oğullarının destek vermesi yani vatana ihanet etmeleri Medine ziyaretlerine hep götürür Mesacidi Seba diye. Kureyzaoğlu Yahudilerinin bulunduğu yer Baki kabristanlığının arka tarafında kalıyor. Medine'nin açık olan arka tarafı ama Medine vesikası gereğince Kureyzaoğullarının oradan girecek düşmana müsaade etmemeleri gerekiyor. Peygamber ise şehrin batı tarafında Sele Dağı'nın olduğu yerde büyük orduyu karşılıyor 10 bin kadar Mekke'li müşri ve Gatafan ve Feraze kabilesinin olduğu yeri. Halbuki peygamber Hendek kazılırken Kureyzaoğullarına güvendiği için onlardan kazma kürek gibi malzemeler bile istemişti. Ancak Peygamber, Kureyza ile müşriklerin Müslümanlara karşı işbirliği yapacağı haberini duyunca çekindi. Çünkü Hendek Savaşı mahiyeti itibariyle var olma ya da yok olma savaşıydı. On bin kadar müşrik toplanmış, Medine taarruzda şehri talan edecekler. Yok olma savaşı. Peygamber aleyhisselam Hendek Savaşı'ndan dönünce Yahudilerin üzerine yürüdü. İbni İsham'ın rivayetlerine göre, Kurayızlılarla savaşı ise Allah Azze ve Celle emretti. Mescid-i Nebi'nin orada Bab-ı Cibril diye bir kapı vardır. Her gittiğimizde gösteririz. Peygamber Aleyhisselam Hendek Savaşı'nda Allah'ın yardımıyla kazanıp müşrikler tarumar alıp gittiği zaman Ağzab Suresi'ne anlatıldığı üzere, Hanesine girdi değilse de bab Cibril dediğimiz yerde Cebrail aleyhisselam zırhıyla, ile Peygamber aleyhisselamı karşılar. Ya Resulallah, Allah sana Kureyza oğullarının yurdunda ikindi namazını kılmanı emrediyor der ve Peygamber bunun üzerine oraya gider. Hz. Peygamber aleyhisselam Kureyza oğullarını dış destekten mahrum bırakmak için Kureyza'nın müttefi olan Gatafanlılarla bir anlaşma yaptı. Buna göre Gatafanlılar Kureyza'ya yardım etmeyecek bunun karşılığında da peygamber Medine'nin o seneki ürünlerinin üçte birini kendilerine verecekti. Bu anlaşmadan sonra Resulullah Aleyhisselam Kureyzağlıları 20 gün muhasara etti. Muhasara esnasında başlatılan diplomasi neticesinde saat bin Muaz'ın hakemliğini iki tarafta kabul etti. Saat bin Muaz'ın hakemliğini kabul eden oğulları kalelerinden inmeyi kabul ettiler. Saat ise Tevrat'ın eski ahit bölümünün yasanın tekrarı babının 19 ve 23. ayetlerince hüküm verdi. Saat bin Muaz'ın hakemliğini Tevrat'ın hükmü üzerine savaşa katılan erkekleri öldürüldü. Bunun sonucunda Hz. Peygamber ise... Adil kararından dolayı saat bin Muaz'a tebrik etti. Müslümanların Medine döneminde Yahudilerle olan ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan Kureyzaoğulları Savaşı, sebep ve sonuçlarıyla bir bütün olarak değerlendirildiğinde şu sonuca varılabilir. Kureyzaoğulları Hendek Savaşı'nda vatana ihanet edip, anlaşmaya ihanet edip, anayasaya ihanet edip Mekke müşriklerine yardımcı olmakla Medine vesikasını fiilen ve tek taraflı olarak bozmuş oluyorlardı. Bu durumda da Yahudilerin yargılanıp cezalandırılmaları gerekiyordu. Çünkü Tevrat'ın ilgili hükmü, kadim Arap geleneği ve vesikanın Müslümanlarla gayrimüslim ilişkilerinin niteliğini düzenleyen hukuki düzenlemeler bunu gerektiriyordu. Neticede Resulullah Aleyhisselam'ın önerisi ve Yahudilerin tasvipi ile, anlaşmayı bozan Kureyzaoğulları hakkında hakemlik yapması için Saad bin Muaz hakem olarak seçilmişti. Saad bin Muaz da Tevrat'ın mevzuya ilişkin hükmünü esas alarak o konudaki hükmünü beyan etmişti. Neticede Kureyzaoğulları anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal ettiler. Vesika'nın öngördüğü herkesin kendi hukukuna göre yargılanması prensibinin gereği olarak Yahudiler, Tevrat'ın ilgili hükmüne göre yargılandılar ve ilgili hüküm infas edildi. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye gelir gelmez oluşturmuş olduğu bu sosyal ve toplumsal anayasa anlaşması bugün Müslüman çoğunluğun olduğu ve Müslüman idarecilerin sahip olduğu İslam ülkelerine örneklik teşkil etmesi gereken ve hatta bütün gayrimüslim ülkelerin de dikkate alması gereken çok önemli bir örnek teşüş konuşmalarımızı Dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimiz, akademisyenler ilgilenseler, Araştırsalar, idareciler bunları toplantılarında konuşsalar ve geleceğe yönelik barış içerisinde yaşayabileceğimiz, huzur içerisinde yaşayabileceğimiz dünya adına Kur'an'da kendisine ilmin ve hikmetin verildiği, hikmetini ise sünnet olarak karşımızda gördüğümüz Peygamber aleyhisselamın yurtlara, vatanlara şifa olan bu uygulamasından hayatlarımızı imar etseler. Selam olsun Peygamber aleyhisselamı hayatının her alanında örnekleyebilenlere, selam olsun ön yargılarından kurtulup ahlakı muhteşem bir kul kullu muhteşem bir rasul olan peygamberi siyasi toplumsal askeri nebevi beyanda değerlendirip hayatın her alanında onun örnekliğine iltica edebilenlere selam olsun Allah'a ve elçisi rasulüne anlaşmazlıklarını götürebilenlere selam olsun nefs mekkesinden gönül medinesine hicret edenlere pek kıymetli kardeşlerim lütfedip Sabrederek yıllardır dinliyorsunuz. Dünyanın her yerinden bizi dinlemek olan kardeşlerimizin lütfettiği dualar bizim için en büyük şeref ve onurdur. Bu ve diğer radyo sohbetlerime, 2001-2002'den beri yaptığım bütün bu radyo sohbetlerime, adlansensoy.com web sitemden, diğer tüm ve benzeri çalışmalarıma ise Adlansensoy uzantılı sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız, duanızda olabilmek. Bir kelime, bir harf yüreğinizi dokunabilmek, ümmetten bir kardeşiniz, dinde kardeşiniz olarak en büyük şerefimizdir. Allah'a emanet olunuz, kıymetli dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm.